Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Baba, Engin Yüksel, Hafız Ali, Aziz Güngör, Gön Anli, Sedat Yılmaz, Saadettin Kaynak, Gürkan Demir, Amca, Orhan Gözen, Cemaati Müslimin, bu kardeşimiz kimdir bilir misiniz? 40 yıldır Peygamberi Zişan'ın civarında bulunan, Peygamberi Zişana komşu olan bir bahtiyardır. Ömrü. Harem-i Şerif'in içinde, eskiden Hazreti Ebu Bekir'in evi olan şimdiki Mahmudiye Kütüphanesi'nde ve eskiden Hazreti Hasan İbni Zeyd'in evi olan şimdiki Şeyhülislam Arif Hikmet Kütüphanesi'nde geçer. Hoca bunları biraz daha ilaveli söyleyince aydı, Bedide'yi münevvereden gelen zatı kucaklayacağız diye bana bir hücum oldu. <gülüyor> Neyse selamlaştık kucaklaştık. Sizi kolay bıraktı mı Gönen'le hoca? <gülüyor> bırakır mı hiç bırakır mı? Bir yere vaadin var mı? Hayır efendim yok. O zaman bir lokmaya vaaden olabilir. Fakat efendim biz kalabalığız Yedi sekiz kişiyiz yani. Cemaatten katılanlar da olur. Hadi buyurun Konya Lezzet Lokantası'na. <Gülüyor> Yaklaşık yirmi kişi Konya Lezzet Lokantası'na gittik. Ali Rıza ikinci ve Abdülkadir Çavuşoğlu da ekibin içindeydi. Yemekler yendi. E, bu zengin zatlar hesabı ödemek istediler. Fakat Gönenli Hoca ordusuna hitap eden bir başkomandan gibi dedi ki... Muhterem misafirlerim, kardeşlerim. Sizleri ben çağırdım. Benim davetlimsiniz. Kimse elini cebine sokmasın. E, fakat Ölpen. hocam ama... Söz yok, Laf yok. Söylenecek söylendi. Hocanın o günkü hali... ...sehavet derseniz sehavet. İnsanlık derseniz insanlık. Vefakarlık derseniz vefakar. Adanmış bir insandı. Abide şahsiyetlerden biriydi. Hani müminin ferasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla nazar eder diye peygamber efendimizin hadisi şerifleri var ya. Aynen öyle. Peki görüşmeyi düşünerek mi gitmiştiniz Sultanahmet Camii'ne? Düşündüm düşündüm düşünmesine ama e, meşgul müdür kalabalık mıdır e, yalnız da değilim. Ne yapsam acaba derken Allah'ın lütfu o beni görüyor ve kalmamı işaret ediyor. Üstelik bir de o kadar insanı yemeğe götürüp ikramda bulunuyor. <gülüyor> Hoca bulunmaz bir insandı. Namına gönenle bir külliye yapıldı. Gönenli ve amcam Hacı Veysade Mustafa Efendi gibi ömrünü İslam'a feda eden kimselere ne yapılsa azdır. Allah böyle insanların sayısını arttırsın. Amin. Medine'ye geldiklerinde öğle üzeri abdestini muhakkak bizim kütüphanede tazelerdi. Geldiğinde çay hazırsa içer, hazırlıyor olursak oturur, 15-20 sayfa Kur'an-ı Kerim okurdu. Çay olunca içer, Allah'a emanet olun der mescide giderdi. Dua etmez miydi? Etmez olur mu? Çayımızı içince derdi ki Hey sen beni çayınla suladın peygamberi yişan da havzu kelserle seni sulasın amin hocam Medine'yi Münevvere halkı abdest alan kimselere min zenzem inşallah zenzemden abdest al inşallah derler güzel Medine'nin halkı da güzel adetleri de güzel e bu duaları hepsinden güzel bu duaya cümleten diyelim amin ''Çocukluk döneminden ileriye gidiverdik yine. Evet, 1930'lu yıllar ve Konya'dayız. Kadiri Şeyhizade Hafız Ali Efendi'nin talebesiyiz. Hiç çocuk olmadınız mı?'' ''Hocamız işinin ehli gerçek bir hocaydı. Altınçeşme mahallesinde bir caminin imamı olduğundan namaz vakitlerinde oraya giderdi. Biz de zaman zaman o camide ders yapardık. Bir keresinde hocamız abdest tazelemek için camiden çıktı gitti.'' Talebelerden birinde küçük bir top varmış. Çıkardı. Başladık cami içinde top oynamaya. <gülüyor> Çocukluk işte. Yakalandınız mı? ara top pencereden dışarı kaçmasındı. En küçükleri ben olduğumdan... ...git topu al gel dediler. Camiden çıktım topum peşinden koşarken... ...hocamızla karşı karşıya kalmayayım mı? <gülüyor> bir utandım... ...bir sıkıldım ki. Peki hoca ne yaptı? <gülüyor> hoca içeri girdi... Herkes oturdu, ezberlerimizi dinlemeye başladı. Sıra bana geldi. Perişan bir şekilde önünde diz çöktüm. Sanki az önce top peşinde yakalanan ben değilmişim gibi başladı beni övmeye. Maşallah, hafızlığın sağlam oldu. Yanılmaz bir hafız oldun elhamdülillah. Bak, Kapı Camii'ndeki hafızlara baş hafızlık yapabiliyorsun. Ah, pederin razı olsa da İstanbul'a gidip okuyuşunu ilerletebilsen. Babama bir söylesiniz. cenab Hak İstanbul'a her şeyin güzelliği vermiş. İstanbul'dan gelen Abdurrahman Gürses Hoca'ya baksanıza. Üç dört sayfada birkaç makam yapıyor. Dinleyenleri hiç yormuyor maşallah. Abdurrahman Hoca burada ders vermez mi? Ramazan için gelmişler. Ramazan bitince gidecekler. Bu iş devamlılık ister, sabır ister, metanet ister, ısrar ister. Allah büyüktür hocam. Daha sonra Medine-i Münevvere'de bulunmanın şerefiyle hemen hemen İstanbul'un bütün hafızlarıyla görüşmem nasip oldu. Okudular, dinledik. Hafız Hasan Akkuş, Hafız Necati Efendi, Enderunlu İsmail Efendi, Uncu Hafız Kemal, Hafız Hilmi ve daha başka Hafız Efendiler hep geldiler. Saadettin Kaynak? Saadettin Kaynak 1946'da ilk hacca gelen kafiledeydi. Medine i Münevvere'de 17 gün kalmıştı hemen her gün kütüphaneye uğrardı. Kendisine birçok şeyler sorardım. Medine'de nerede kalmıştı? Haraymi Şerif'in kuzeybatısında Darü Ziyafe denilen bölümde Osmanlılardan Emin Paşa kütüphanesi vardı. Bu kütüphanenin nazırı, vekili, mütevellisi kitapçı Ziya Şıh Ziya Üddin Efendiydi. Hafız Saadettin Kaynak onda kalıyordu. Peki hep o mu size uğrardı? Bir gece Zekai Hoca, Saatçı Osman Efendi, Kaşıkçı Ali Rıza Efendi ve o gün Medine'de bulunan mücavillerle beraber Hafız Saadettin'i ziyarete gittik. Osmanlı devrini hatırlatan bir tavır ve nezaketle bizleri karşıladı. Efendim biz Kur'an-ı Kerim dinlemeye geldik. Önce bir oturun. İzaz ve ikramımızı yapalım. E Kur'an-ı Kerim'de bir ikram değil midir? İki sayfa Kur'an okudu. Uşak, Uşak Neva, Muhayyer ve Hüseyin'i makamlarında tilavet etti. Bir de kaside istedik. Hemen mırıltıyla rast perdesini buldu ve kasideyi rast makamında okudu. Hangi kaside olduğunu hatırlayabiliyor musunuz? Nabi'nin meşhur eseri var ya, sakın terk edepten. Kuyi mahbubi hudadır bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Bu eseri sonuna kadar okudu. Dikkatimi çeken bazı hususlar olmuştu. Efendim buna bir takım ilaveler, tahmisler yapılmış. Evet. Nabi çığırı açmış. Gerek vezin, gerek kafiye, gerek lafsı ve manasıyla çok güzel bir eser ortaya koymuş. Birçok şairi etkilemiş. Onlarca şair de bu şiire tahmis ve nazireler yazmış. Mesela... başladı bu şiire tahmis ve nazire yazanları saymaya. Çok kültürlü bir insanmış. Her şekilde işinin ehliymiş. Ee, Osmanlı'dan nasiplenmiş insanlar öyleydi, seviyeliydi. Çocukluk döneminden söz ederken hep büyüklük dönemlerine geçi veriyoruz. Yine Konya'dan Medine'ye gidiverdik. <gülüyor> Bağlantılar hep oraya götürüyor. Doğru. Peki biz yine Türkiye'deki olaylara dönsek? Mesela 1930 yılı ortalarında bir serbest fırka hadisesi yaşandı. Konya'da nasıl etkileri oldu? Fethi Bey Konya'ya gelmiş, konuşmalar yapmış. O sessiz, sakin, boynu bükük millete... ...bir telaş, bir heyecan, seçimler olacak oluyor deniyor filan. Halk partileri ne yapıyordu? E, ciddi telaşa düştüler tabii. Mahallelerde herkese vaatler yapılıyor... Halk Partisi'ne rey verecek kadın erkek herkese bir merkep yükü odun veya isterse kömür verilecek. Bir merkep yükü ne kadardı e ki? O zaman için az değil. İhtiyaç çok. Bir merkep yükü önemli bir miktar sayılırdı. Fethi Okyar Bey ne vaat ediyordu? O böyle bir vaatte bulunamıyordu. İmkanları yoktu. Ama ekseriyet ondan taraf olmuştu. Halkta muazzam bir heyecan, adeta bir kurtuluş sevinci var. Bir gün dedem babama sordu. Fethi Bey'den ne haberler var? Kimdir bu Fethi Bey? Anladığıma göre... ...eski iddiatçılardan. Mustafa Kemal Paşa'nın eski arkadaşlarındanmış. Sultan Abdülhamid'i İstanbul'dan... ...Selane'ye sürdüklerinde... ...bu zat... ...sultanın muhafızlarının başındaymış. Kimdir, nerelidir... Bilmiyorum. Yalnız bence bu büyük bir tecrübe olacak. Fethi Bey kazansa bile partisine iktidarı verecekleri kanaatinde değilim. O zaman milleti yokluyorlar öyle mi? Evet. Bu bir tecrübe, deneme. Milletin navzunu yokluyorlar. Yaptıklarının etkilerini test ediyorlar. Öyle ya. Memlekete bu kadar hakim olmuş, saltanatını kurmuş, adamlar asmış bir iktidar... Hemen kolaylıkla eski bir subaya ya da sefire... ...ben beceremedim, al sen yürüt diye idareyi vermez. Haklısın. Dedim ya, bir deneme yapıyorlar. Sonuca göre yeni bir tavır belirleyecekler. O günlerde valide tarafından bize akraba olan göçülü aşık Mehmet Ağa... ...bu meseleye dair bir manzume yazmıştı. Hece vezniyle yazılmış bu destan bastırılmış elden ele dolaşıyordu. Hatırınızda mı? Ya da bir kısmın olsun hatırlıyor musunuz? Uzun bir manzumeydi. Dur bakayım. Hatımda kalanlar neydi? Fethi Bey de sözlerime bakaydı... Gaz yağı da ucuzlayıp yakaydı. Şeker kibrit inhisarı kalkaydı. Millet size duacıdır Fethi Bey. Çalıştım çiftime yapmadım hile. 150 dönümden çıktı 10 kile. Benim tohumuma yetmiyor bile. Bankaya ben ne vereyim Fethi Bey? Geçim derdi pek acıdır Fethi Bey. ''Millet size duacıdır Feti Bey.'' Ya i̇şte bu şekilde uzayıp gidiyordu. Sonra ne oldu? Efendim, Konya heyecan içinde seçimi beklerken Feti Bey Ankara'ya gitti. Serbest fırka kapatıldı diye bir haber çıktı. Bu da böyle geçti gitti işte. E, o günlerde bir gün babamın amcama şöyle dediğini hatırlıyorum... Konyalı'nın hiç tanımadığı, bilmediği, dünkü iddiatçı bir adam... ...halk fırkasıyla aynı tezgahın bezi olan Fethi Bey... ...bu kadar taraftar bulur, sevilir ve kazanacak denilirse... ...ya hanedandan biri bir parti açsaydı ne olurdu? Düşünsene. Plan iyi yapılmış demek ki. Çok dikkatli yapılmış. Hanedandan, Yıldırımların, Muratların, Kanunilerin, Selimlerin evladından... Erkek veya kadın Hiç kimsenin memlekette bırakılmamasının sebebi Buymuş demek ki Vay be Evet Her şeye rağmen Bu milletin kaydında hala iman var Fakat sahipsiz bir memleket Ancak bu kadarını becerebiliyor Bakalım ne olur Mevla görelim neyler Serbest fırkanın kapatılmasıyla iş bitti mi? Arkasından 1930 yılı sonunda Menemen vakası zuhur etti. Ne alakası varsa Konya'dan Kaşıkçı Ali Rıza Efendi, Hak aşıklarından İsmail Efendi, Arıslı Tevfik Efendi gibi zatlar hemen tevkif edildiler. Ailenize bir sıkıntı çektirildi mi? Bir şaiya yayıldı. Kendilerinden şüphe edilen kimselerin, hocaların evleri aranacak dendi. ...babam, dedem ve amcam... ...toplanıp tedbir almayı düşündü. Durum nasıl? Bize de gelirler mi? Hiç belli olmaz baba. Hangi kitaplara ayıracağız? Ne yapacağız? Harf devriminden sonra... ...eski yazılı her şey yasak. Bu, bu, bu mantığa göre... ...Kuran-ı Kerim'de yasaktır. Arapça ve Osmanlıca kitapları kaldırsak Saklasak Ya ne olur ne olmaz Hangisinin mahzulu olacağını da tam kestiremiyorum Evladım Kur'an-ı Kerim'in ve Allah'ı anmanın yasak edildiği bir memlekette Kütüphanede hangi kitap kalır Kur'an dışında ne kadar kitap varsa Hepsini kaldırıp kurtulalım Hangisi suç hangisi değil bilmiyoruz ki Ben şaştım bu işe Hangi kitabı kaldıracaksanız kaldırın Hangisini bırakacaksanız bırakın 5. Bölümün Sonu Burç Prodüksiyon